I'm going to show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 Efendim, bu vesileyle de tüm sevenlerimi 12 Eylül'de hayır oyu kullanmaya ben davet ediyorum efendim. Sabit Bey. Efendim, buyurun. Malumunuz, meydanlar kızıştı efendim. Geçmişte evet. birbirlerine böyle ağza e, alınmayacak hakaretler yapan ve taban tabana zıt yan yana gelmesi imkansız olan partiler referandum sürecinde ittifak halinde e, buna ne diyorsunuz Evet e, Efendim e, bunu gidin onlara sorun canım e, bana niye soruyorsunuz şu anda anlamadım. Ama siz onları savunuyorsunuz zira siz de hayır diyorsunuz. E, lütfen Ömer Bey bakın lütfen siz önce havuzlu villanın hesabını verin bakalım. <gülüyor> Kimden kiraladınız kaça kiraladınız açık konuşalım. Ne havuzlu villa Sabit Bey ya? Ya ben havuzlu evi villayı falan ÖSS sınavında havuz problemlerinde gördüm ya. Vallahi iftira atıyorsunuz, yani teessüf ediyorum ee, ya. Sizin belki yok ama başbakanın var havuzu e, villası. E, e, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da villası var, ona niye bir şey demiyorsunuz? Ee, var doğru ama onun villasıyla başbakanın villası arasında çok fark var efendim. Nasıl fark var? Ee, mesela başbakanın villasının havuzunu beş işçi 15 saatte doldurabilirken... ...Kemal Bey'in havuzunu tek işçi 10 dakikada doldurabiliyor. Adamınki havuz değil, torunu için yaptığı şiş... Onca havuz efendim abartıyorsunuz yani. E e, bu arada efendim aklıma gelmişken de söyleyeyim ilk defa da burada kam açıklıyorum. Evet. Hem e, benim de villam var efendim ne olmuş yani? Hadi ya villamız var. Nerede evet, var? İngiltere'de. İngiltere'de. Evet İngiltere'de adı da Aston Villa. Ça <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> spri yaptım efendim. E, ben de ne arasın billah ya? Para mı var bizde? Evet. E, e, evet Sabit Bey. E, güzel oldu. Fena almadı. Peki Sabit Bey. E, sürekli konuşuyorsunuz madem. Bu kadar evet. çok biliyorsunuz. Evet. biliyorum. O kadar çok biliyorsunuz. Peki parti neden kurmuyor? Kur partide girsin seçimleri diyorlar sizin için. Ne diyorsunuz? Vallahi bana? efendim size bir şey söyleyeyim. itiraf edeyim. Ben de uzun zamandan beri bu soruyu sormanızı bekliyordum. Ve ilk defa da burada açıklıyorum efendim. Evet. Türkiye hazır olsun. Yeni bir parti kuruyorum. Ve bunu da ilk defa sizin aracı ...kamuoyuna efendim açıklıyorum, tekrar ediyorum. Evet dinleyiciler, Sabit Görüş parti kurduğunu açıkladı. Ee, gördüğünüz gibi partinizin... E, ...hayırlı olsun adı ne Savit evet, Bey? Teşekkür efendim, efendim. E, partimizin adı AKP. A açıklamasını da yapayım, Aydınlanmacı ve Kalkındırmacı Partisi. <gülüyor> Ama Sayın <gülüyor> Savit Bey ya, bu isim iktidar partisinin ismi AKP'ye çok benziyor. Hatta benzemiyor aynı efendim. E ne demek efendim aynısı? Onlarınki Aydınlık ve Kalkınma Partisi bizimki Aydınlanmacı ve Kalkındırmacı Parti. Aradaki şu koskocaman farkın farkında mısınız ya? E, tamam peki, amblemi nedir? E, sakın ampul demeyin bak. E, merak etmeyin efendim, ampul demeyeceğim. E, zira partimizin amblemi sıkı durun efendim, ankut kuşu. Angut kuşu. Evet efendim angut ee, kuşu. Neden angut kuşu Özal Bey? Ee, efendim hemen açıklayayım. Şimdi biz araştırdık. Evet. Angut kuşu kuşlar içerisindeki en layık ve sosyal demokrat kuş. Evet. Evet. Ee, ayrıca efendim angut kuşu emeği, sosyal demokrasiyi, devrimci ruhu, aydınlanmacılığı ve cuntacılığı da simgeleyen bir kuş. O yüzden. Evet. Bu bağlamda bu bağlamda. Referanduma hayır kampanyamızı da şimdiden ben başlatmak istiyorum. Sloganımız da bir dakika siz evet diyemezsiniz. <gülüyor> Peki niçin hayır diyoruz? Niçin? E ee, şöyle ki bu değişiklikle Facebook'ta grup davetleri artacak mı efendim? Hayır. O zaman hayır diyoruz. Futbolda e, o hop site e, kalkacak mı efendim?